Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah, nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve billahi min şurura nüfusuna ve min seyyate a'malina Men yahdihillahu fe la mudullelah, ve yudlil fe la hadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahduhu, la abduhu ve rasuluh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 Allah düşmanı olan kimseleri Kur'an'la korkutmuştur. Kur'an'la hezimete uğratmıştır. Yani Kur'an'ın etkisi, tesiri müminlerde şifa, kafirlerde ise ziyanlarını, hüsranlarını, pişmanlıklarını artırma Onların, onların kötü amellerine kötü amellerine böyle bir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 ve iman etmiş kimseler için. Haşir suresinde Allah Teala "Lev enzenna hadhal Kur'ane ala cevel. Eğer bir dağa bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık, le ra'aytahu hasi'an mutasaddian min Elbette ki sen onu paramparça olmuş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 Gürültü yapıyorlar. Boş sözler söylüyorlar. Allahü Teala onları Kur'an'da yeriyor. Onların bu ayıbını, bu içlerinde sakladıkları kini ayetleriyle ortaya seriyor Allah. Teala. Hangi ayetler? Fussilet suresindeki ayetler. Diyor ki: "Vagarellezina kethru la tesma lihadel Kur'an. Velga fihi le'nkum taglibun." Kafirler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Yaygara kopar.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 Dinleyen kimse anlayamazsın. Hakikatin ne olduğunu. Yani müminler için ise bizler için ne? De... Ve izâ karartel Kur'âne ve izâ kur'e'l-Kur'âne lehu ve insitû le'allekum turhamun. Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki umulur ki rahmet olunasın. Bu bize hitap. Kur'an okunduğu zaman dinlenilmesi gerekiyor. Yani iş yaparken dinleyebiliriz.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 Bizim sesimiz Kur'an'ı bastırsın, bir şey anlaşılmasın diye. Onlara da benzememek gerekiyor. Onu demek istiyorum. Allahu Teala ayet-i kerimem devamında "Felenziy kefer keferu azaben Yemin olsun ki biz kafirleri şedid yani çok şiddetli bir azapla azap tattıracağız. "Velene cezzen lahum esfe'elledi kanu yaamelun." Ve onların amel ettikleri şeylerin en kötüsüyle karşılık vereceğiz. Onları öyle cezalandıracak. Belike ceza o aza illah İşte bu. Allah'ın düşmanlarının cezasının cezası olan ateş. Allah'ın düşmanlarının karşılığı olan ateştir diyor. Lan tin hadar al Onlar için orada devamlılık, ölümsüzlük vardır. Yani ateşin içerisinde onlar devamladığı. Ölecekler Allah azze ve celle tekrar diriltecek.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 ولا تستوي الحسنة والسيئة إيlikle bir kötülük bir olmaz idfa billeti hiya ahsan kötülüğü sen en güzeliyle gider fe ibn lzi beyneke ve beynehu adavetun ke böylelikle senin ve aranda düşmanlık bulunan kimsenin arası iyiliği kötülükle giderdiğinde sıcak bir dostluğa dönüşü verir Özellikle bu mümin kardeşler arasında, bizler arasında yapılması gereken en önemli bir iletişim, yaklaşım tarzı, kötülüğün iyilikle giderilmez. Kötülüğe karşılık bir selam verdiğinde, bir gülümsediğinde, aradaki düşmanlık sıcacık bir dostluğa, yakın bir dostluğa dönüşüyor. Ve ma yulaqa illa'l-lezina sabarun. Ve ma yulaqa illa'zu hazzun azim. Ama bunu kimler yapabilir biliyor musunuz? Ancak sabredenler, sabırlı olan kimseler ve büyük bir pay sahibi olan kimseler. Bunu ancak o kimseler yüklenip karşılayabilir.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 La tader alal ard min el kafirin ey Rabbim Yeryüzünde diyor kafirlerden dolaşan hiçbir kimseyi bırakma Innake tederhum yudillu ibadake ve la illa fageran keffara eğer sen onları bırakırsan yani bu zorba zalim Allah'ın resulüne karşı gelen kimseleri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 950 sene davet ediyor, ondan sonra bu duayı yapıyor biliyor musun? Subhanallah. Ve sadece bu zalimlere, mücrimlere karşı. Herkese, ondan sonra Musa aleyhisselam da bir dua ediyor. O ne diyor? Ve kâle Musa Rabbena inneke a'teyte fir'avun ve mele'uhu zînetem ve envala. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen Musa'ya ve ileri gelenlerine, onun eşrafına, zinet, süs eşyaları ve mallar verdin. Ya ben Ali Yüdlüyan sevilik. Ey Rabbimiz, bunu senin yolundan saptırsınlar diye mi verdim? Ya ben etmişsələm zalihim, vesh tudələ qulubihim.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 Ve bu ileri gelenlere, bu zorbalara karşı dua ediyor. Allahümme aleyke Kureyş diyor. Ey Allah'ım Kureyş'i yani bunların içindeki zorba kimseleri sana havale ediyorum diyor. Üç defa dua ediyor. Üç defa beddua ediyor daha doğrusu. Ve tek tek isimleri sayıyor. Başta Utbe bin Rabia'yı. O pisliği getiren muayitini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 Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına icabet ediyor. duasını yerine yerine getiriyor yani. Sübhanallah. Hakize <gülüyor> bi'r-ü me'uneh olayında. Kurra hafızları şehit ettikleri zaman müşrikler onlara da tek tek dua ediyor. Beddua ediyor. Şehit edenlere, kafirlere karşı lanet ediyor. Buna fıkıhtan nevazil kunutu denir. Nevazil. Bu kunut kardeşlerim her namazın, her farz namazın son rekatının rukusundan sonra yapılır. El açılır, imam elini açar, kafirlerin aleyhine beddua eder, Müslümanların da lehine dua eder. Mustazaf, zayıf, zulme oran Müslümanların lehine dua eder. Bu tabi alimlerin... Ee,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 nesillere aktaracak kimse Yetmiş 70 tanesi bile bir ru'mu'une. Onlara böyle bir dua ediyor işte. Bilal Habeşi de bir dua ediyor biliyor musunuz? Buhari'den anlatıldığına anlatıldığına göre Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman hastalanıyor. Medine'nin havasına dayanamıyor ve oradaki başta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 hastalanıyorlar. Ali serratü şikayet ediyorlar. Ali serratü da onlara diyor ki falanca yerde zekatmanları var, develer var. Onları onların diyor başındaki adama, çobana gidin. Onların sütlerinden ve idrarlarından için iyileşeceksiniz diyor. İyileşirsiniz, şifa bulursunuz. Onlar da gidiyorlar. Gerçekten de içiyorlar ve şifa buluyorlar.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 Evet bu meydan okuyuş yani kafirleri kızdırmanın salih, ameller, salih amellerden biri olduğuna dair delilimiz bakın şu ayet-i kerime Tövbe suresinde geliyor. مَا ehlil لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ Medine ehlinin ve badiyeden, çölden, köy ahalisinden, onların etrafında bulunan Arapların Ey yetkelfu al-Rasulillah Allah'ın resulünden geri kalmalar. Ve la yergabu an nefsihî ve la yergabu an ifsahum an nefsihî ve la yergabu nefsine nebiye karşılık kendi nefislerini kendi canlarını tercih etmeleri yaraşmaz. Allah'ın resulünden geri kalmaları da yaraşmaz. Cihattan cihada çıkarken ve benzeri. ذَلِكَ Bu, onlara bir susuzluğun, yorgunluğun, açlığın, Allah yolunda bunların dokunmaması. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَنْ يَغِيظَ الْكُفَّارِ Kafirleri öfkelendirecek, kızdıracak yerlere ayak basmaları, oraları çiğneyip geçmeleri. وَلَا يَنَالُونَ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 beni koruyacak bana onlara karşı engel olacak Allahu Teala diyor. Beni bırakın okuyayım diyor. Ve sabahleyin duha vaktindeyken mescide, mescide Haram'a makam İbrahim'in olduğu yere geliyor. Ve başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahman, 'allama'l-Kur'an. Rahman Suresi'ni okumaya başlıyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. Ve ilah müşriklere karşı da tabii böyle biraz yakın duruyor. Onlar başlıyorlar düşünmeye. Ya bu adam ne diyor? Ümm Abd'ın oğlu ne diyor diyorlar. Ümm Abd'un yani Abdul bu Abdullah ibn Mesud'dan adam ne söylüyor diyorlar. Onlardan bir tanesi diyor ki bu Muhammed'e indirilen şeyleri söylüyor diyor. Ondan sonra eziyet ediyorlar. Yüzüne vurmaya başlıyorlar. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu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 hadislerini menhec edine Kur'an'ı ezberleyen, hıfzeden ve ona göre amel eden kullarından eyler. Allahu ekber. Haaza vallahu ve